1914 numaralı konu, meleklerin, Sa'de bin Muaz'a saygı göstermeleri, hatırladığım kadarıyla Hazreti Peygamber önümüzde, biz de arkasındaydık, onunla beraber içeri girmek istiyorduk, Hazreti Peygamber içeriye girdi, odada Saat bin Muaz'ın cenazesinden başka kimse yoktu, onun üzeri örtülmüştü, sanki Hazreti Peygamber birilerinin üzerine basarak ilerliyor gibiydi, bunun için olduğum yerde durup ileri geçmedim, Hz. Peygamber bana olduğum yerde kalmam için işaret etti, ben durdum ve geridekilere de durmaları için işaret ettim, Hz. Peygamber dışarıya çıkınca, ey Allah'ın Resulü, ben kimseyi görmedim, sanki sen omuzlardan atlıyormuşsun gibi adımlar atıyordun, dedim, Hazreti Peygamber ben oturacak herhangi bir yer bulamadım, ta ki meleklerden birisi kanatlarından birini çekti de oturabildim, dedi, Hazreti Peygamber iki de bir ey ebam, ne mutlu sana, ey ebam, ne mutlu sana, ey ebam, ne mutlu sana diyordu.